Açıkşehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı Evet açık radyodayız. Açık dergi programı devam ediyor. İstanbul Açık Şehir 2010 köşesi içerisinde bu hafta, e, bu Cuma, daha doğrusu bu haftanın son programında Veri Kent konuşacağız. Amber e, Festivali çağrısını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Veri Kent isimli ilgi çekici bir kelimeyle karşımıza çıktılar. Evet, bütün bu Veri Kent meselesi nedir? Neler organize ediliyor? E, Kasım'da gerçekleşeceğini biliyoruz. Nafiz Akşehirlioğlu bütün bunları ayrıntılandırmak adına bizimle beraber Amber'in organizasyon komitesinden kendisi. Ee, hoş, hoş geldiniz. Nafiz hoş bulduk. Bey. Evet Amber'in e, dördüncüsü gerçekleşiyor eğer yanlış bilmiyorsam değil mi? Ee, evet doğru. Evet 2007 yılında başlamıştı. Biz de zaten aslında her seferinde sizi konuk almak istiyoruz. E, Konuk almaya çalışmıştık ve bir şekilde başarılı olmuştu. Beden İşlemsel Sanatlar Derneği olarak başlamıştı ve sonrasında Amber ismiyle çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Bu senede Veri Kent teması üzerinde bir çağrı yayınladınız. Bunu konuşacağız. İsterseniz Veri Kent nedir? Şimdi Data City İngilizcesi. Ben evet. onu biliyorum ama hiç bilmediğimiz bir kavram duymadığımız bir kavram ama zannedersem Amber'in böyle kavramlar ortaya sunması da alışılmadık bir şey değil bir yandan. Ee, evet evet Veri Kent kavramı bizim yani icad ettiğimizi düşündüğüm bir şey. E, belki başkaları da e, söylemiştir bunu bilemiyorum. E, bildiğiniz gibi biz her sene belli bir tema üzerinden. E, e, Bu festivali düzenliyoruz. Hı hı. Yani bu festivali oluşturan işte e, bir sergi var, e, bir takım workshoplar var e, uzmanlık alanlarında. Hı hı. E, aynı zamanda e, performanslar var bazen. Aynı zamanda da bir de işin e, şeyisi var, düşünsel boyutu var. Teorik. Yani e, Amber'in başından beri e, festival teması etrafında e, düşünsel toplantılar düzenliyoruz. Hı hı. İlk iki yılda bu toplantılar e, bir seminer biçimindeydi. 2009'dan e, beri de bir konferansa dönüştürdük bunu. İstanbul Modern Müzesi'nin sinema salonunda gerçekleştirdik. Evet, geçen sene hatırlıyorum. E, bu seneki temamız Veri Verikent. E, tabii şöyle bir süreklilik var bütün bu temalarda. Evet. Sanatın ve sosyal politik ilişkilerin teknolojiyle iç içe e, evet. nasıl şekillendiğiyle ilgileniyoruz biz. Bununla ilgili çeşitli dertlerimiz var. Bunların hepsine bur burada e, girmeye gerek yok. Evet. E, Verikent'te bu, e, bu ilişkinin kent ölçeğindeki e, yeni yüzüne işaret etmek için e, ortaya attığımız bir e, bir kavram. Evet esasında estetik, teknolojik, politik, ekonomik ve sosyolojik açılardan bunların hepsinin bir şekilde kesişim kümesinde olan bir kavram olduğu Bunu evet. çağrınızda siz de belirtmişsiniz. Bu kısmı biraz açabilir miyiz? Özellikle sanat ve teknolojinin ekserinde yorumlamaya çağrılıyor denmiş veri kent kavramı, veri durumu daha doğrusu. Ee, şimdi nasıl oluyor? Ne anlamalıyız mesela estetikten, estetik alandan e, teknoloji, politik, ekonomik ve sosyolojik birleşiyor diyoruz ama özellikle hani sanatsal yaklaşım nasıl, e, nasıl, nasıl bir yaklaşım talep ediliyor? E isterseniz... Özellikle bunun veri kavramıyla da esasında estetik ve veri ilişkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Tabii isterseniz önce bir, e, bir örnekle başlayayım. Bugün e, yürürlükte olan veyahut da işte e, yakın gelecekte yürürlüğe girecek bir uygulamayla Beyoğlu Belediyesi semt sınırları içerisindeki bütün binaların fotoğraflarını, e, imar iskan durumlarını, e, altyapılarını yani elektrik, su, ...gaz kullanımlarını... ...kısacası binalarla ve tabii bununla birlikte... ...mahallelerle birlikte bir sürü... ...hakkında bir sürü bilgiyi... Hı hı. ...bir veri tabanı... ...haline getirdi. Ve bunu kendilerini ziyaret ettiğimde... ...buna şöyle açıkladılar. Diyelim ki işte... ...beyaz masayı arıyorsunuz, bir şikayetiniz var... ...konuyla ilgili. Hı hı. Beyaz masada sizi cevaplayan... ...kişinin karşısında... ...bu bilgiler var. Başka ne tür bilgiler var bunu bilmiyorum... Ama böyle bir e, haritalama ve böyle bir e, yönetim estetiği, Hı. aynı zamanda da yönetişim metodu diyebileceğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Evet. E, yani bu hem bir taraftan bir tabii saydamlaşma, her şeyin saydamlaşması. Hı. Evet. E, artık hani e, diyelim işte aç, açık yönetişim olarak da adlandırılan bir konu artık çeşitli otoritelerle aramızda bir mesafenin kalmaması durumu ve bunun da bir veri akışı, veri yönetimi üzerinden olması. Evet. Bir başka örnek anlatayım mesela işte tabii bu konuları çok ayrıntısıyla bilmiyorum ama mesela kent altyapısı örneğinden konuşacak olursak bugün evimize gelen su, elektrik, gaz gibi... Ürünler mi diyelim artık? Onlar da ürün haline gelmeye başladı. Bunların yönetimi, bunların gelişi ve tabii evimizden tekrar çıkışı atıkla, atıkların. Bunlar bunlar altyapı, veriye dayalı altyapı sistemleriyle yönetilmeye başlandı. Evet. Buradaki yeni durum birazcık da bu belki. Yani hani belediyenin, belediyenin veri tabanı ve bunun dışında da... En önemli örneklerden biri tabii kameralar. Evet. Artık evet. E, kentte trafiği veyahut da işte güvenliği e, yönetmek için kameralar kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla örnekler çok. Evet. Yani, e, yani bugün e, Avrupa'da bir takım sanatçılar bu kameraların kayıtlarını kullanarak e, video işleri yapıyorlar. Hı. Benim e, yine vermeyi en sevdiğim örneklerden bir tanesi bu. Anita Vitek olduğunu düşünüyorum adının ama emin değilim. Onun bir, bir işi var işte. Sabah evinden çıkıp ofisine gidene kadar bu CCTV kameralarına takılan görüntülerini birleştirip... Hı hı. ...neredeyse hani şeysiz, aralıksız bir şey elde etmiş. Akış. Bir akış yani sürekli olarak hı hı. o göze görünür olduğu hı hı. bir akış elde etmiş. Evet. Burada yani veri kent durumunda bizim için yeni olan ve hani üzerinde düşünülmesi gereken biraz da biraz da bunlar. Evet siz özellikle şundan da bahsetmişsiniz e, saydamlık dediniz az evvel ama saydamdan yanında çare metninizde hemen şu da var verimlilik ve mutlak güvenlik şartları. Esasında hani bu saydamlık bir şekilde yani bir sonuç kullanılan bir de retorik bir yandan esasında Aynen. sistem tarafından Aynen. bir yandan gerçekten her şeyin daha işlevsel şekilde daha verimli bir açıdan kullanılmasını getiriyor ama gerçekten az evvel söylediğiniz bütün bu verilerin toplandığı yerler burada da belli bir takım odaklar yani iktidar odakları oluşmaya başlıyor bir yerden sonra Muhakkak. ve kent esasında ...diğer bütün düzlemlerinden ve boyutlarından soyutlanarak... ...bir veriye dönüştürülerek çok daha kolay kontrol edilebilir... Muhakkak. ...bir yani. duruma doğru gidiyor Muhakkak gibi yani. geliyor... ...ve aslında bir yandan da kontrol toplumu... ...belki panoptikon gibi vesaire böyle açılımlarda... Yani, yani panoptikonun masum kalabileceğinden endişeleniyorum ben... Ee, ...öyle söyleyeyim size... ...cağrı metnindeki... E... Sözlerin hepsi aslında retorik yani. Orada e, kasıtlı olarak biz retoriği Aha. tekrar ettik. Evet. Evet. Hemen örnek verelim mesela girişte şöyle diyorsunuz benim de ilgimi çekti çünkü şimdi o retorik daha Metin'le ilk karşılaştığımda onun retorik olup olmadığından çok emin olamadığımda bir soru işareti doğdu şu diyor mesela kalabalıklaşan ve büyüyen kentin gereklilikleri. Çünkü bu bu da esasında bir yandan kullanılan retorik. Peki bu, bu burada yaptığınız o retorik kullanımının sebebi e, ne de bir gereklilik mi yani esasında bu konulara nüfuz edebilmek için? muhakkak gibi gereklilik. Orada sadece retorik anlamında e, kullanmadığımızı söyleyebilirim. E, yani ben şöyle düşünüyorum. Bu bu bu yeni e, görsel ve işte yönetişimsel rejimi e, eleştiren eleştirebilecek olan bizler aynı zamanda kendimizi e, orada da hayal edebilmeliyiz ve orada olsak acaba ne yapardık diye e, illa ki ...düşünmeliyiz... ...diye düşünüyorum. O kısmı vakıf olmak. O kısmı vakıf olmak. Evet yani bugün hakikaten büyüyen ve içinde... E, ...diyelim işte... E, ...suçun da arttığı... E, ...fakirliğin de arttığı... ...eşitsizliğin de arttığı... ...bir kenti yönetmek için... ...acaba hani e, kameralardan başka bir şey... ...hayal edebiliyor muyuz? Bunu edemiyorsak... Evet. E, ...o zaman... E, ...belki böyle bir şey söylemek... ...daha doğru. Yani bir... E, Orada en azından bir değer yargısında bulunmuyoruz. Tabii kendilerinin niye bu şekilde büyüyüp kalabalıklaştığı konusu ayrı bir konu. Yani hani onu e, burası onun yeri değil. Tabii ama dediğin gibi yani bu bu bu dil e, kasıtlı olarak kullandığımız bir dil esasında peki bunu hani bir çiftte strateji diyebilir miyiz bunun için yani retoriğe girip ama pe sonrasında atılacak mesela geri adım yani eleştirel e, adım kısmı nasıl e, mümkün oluyor Amber? Valla eleştirel adım kısmı aslında bu bunlar bunlar tabi başkalarının bir takım işler yapması için bizim e, teşkil ediyoruz evet mi? gönderdiğimiz çağrılar dolayısıyla e, hani Biz burada bir şey söylemek iddiasında değiliz. Biz az bizim söyleyeceğimiz şey biz etkinliğimizi yapıp bütün bu perspektifleri bir araya getirdikten sonra biz bir şey söylemiş olabileceğiz. Evet. Dolayısıyla şimdi Amber bir... söylemiş olacak. Evet ya da hani hep birlikte. Yani sadece Amber değil. Amber'e kazanan herkes hep birlikte söylemiş olacak. Bu bizim için çok önemli. Evet şu anda Ağustos ayındayız. Ağustos'un altısındayız ve Amber önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecek. Peki şu anda bu çağrı kimlere yapıldı? İsterseniz onu da bir sunmayalım. Makale çağrısı var içinde. Aynı zamanda başka makale haricinde de katkı mümkün. Ça zamhale. Çağrı konusu şöyle işliyor. Ee, önce bir tane... ...enstalasyonlar için bir festival, sanatsal işler için bir çağrı yayınlıyoruz. Hı hı. Bir de ayrıca festival bünyesindeki konferans için... ...akademik makaleler çağırıyoruz, davet ediyoruz. Hı hı. Aynı tema üzerinden gördüğünüz gibi. Bu konferans için de işte bir takım başlıklar öneriyoruz. Onlar... Evet. Bu arada şunu da ekleyeyim bu başlıklar e, konusu sadece konferansta sınırlı olmayacak. Konferans için önerdiğimiz diyelim ki işte e, bu yeni kameralı kent yönetişim rejimi e, <gülüyor> <gülüyor> veyahut da işte bu e, veri dolaşımının hukuksal boyutlarını ve bunun gibi e, birçok konuyu ele alan bir de seminerler de size düzenleyeceğiz. Bunlar Eylül ve Ekim aylarında olacak. Bir hazırlık gibi esasında. Bir hazırlık gibi, evet. Ee, şu anda tabii tarihleri e, konusunda size kesin bir şey söyleyemiyorum. Orijinalde cumartesi günleri yapacaktık ama ilk iki hafta Ramazan ve e, bu referandum ve bayram yüzünden... Evet, epey yüzünden, karışık bir iddia olacak. Evet, evet. Yani ondan o iki haftadan vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Hı -hı. Yine modernde mi olacak İstanbul, modernde mi Hayır, İstanbul modernde olmayacak. Evet. Amber'in Karaköy Necati Bey Caddesi 66/1 adresindeki hı hı. E, galeri ofisinde olacak. Orada epey geniş bir alanımız var. E, i̇çinde sandalyeler, projeksiyon, masalar yerleştirebileceğimiz gayet de ferah bir yer. Evet. E, hani bununla ilgilenen herkesi bekliyoruz. Ama tabi. E, Önce bizim kesinleştirmemiz lazım. Bu da çok yakında olacak. Evet o zaman o yakın tarihte de bir kere daha en azından stüdyoda olmasa da belki bir telefon görüşmesiyle bütün bu detayları da dinleyicilerimize o zaman da Eylül ya da Ekim ayında aktarmış olacağız. 5-14 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleşecek Amber Konferans Veri Kent teması üzerine çağrısını da yaptı. E, Duyurulur siteyi adresini verelim www. Amberkonferans ama İngilizce amberconference.org adresinden de çeşitli bilgilere ulaşmak mümkün. Bir tane de ben ekleyeyim. Lütfen. Bu söylediğiniz konferansın web sayfası. Hı hı. Bütün bilgilere toplu halde ulaşabileceğiniz www.amberplatform.org Bir Amber Platform e, tek kelime halinde. Amber Platform tek kelime halinde. Bu arada 2010 köşesi içerisindeyken esasında bir hatırlatma da yapalım. Siz e, az evvel söylediniz Amber 2010'un en eski projelerinden bir tanesi zannedersem. E, evet biz 2007 yılında yanılmıyorsam 2007 yılının sonlarına doğru başvurduk. 2008'de de e, bir, bir proje, projemiz kabul edildi diyelim. Hı -hı. O zamandan beri de devam ediyoruz. Evet. Bu süreklilik açısından da başarılı <gülüyor> projelerden biri olduğunu söylemekte <gülüyor> evet. hiçbir evet. sakınca yok. Peki Nafiz Bey e, söyleşimizin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş eklemek istediğiniz bir şeyler var mı açık radyo dinleyiciler için? E, Valla ben söyleyeceklerimi söyledim. E, şimdi tabii bundan sonra yapacağımız etkinliklerin takvimini kesinleştirmeye evet. e, kalıyor iş. Ben e, İzleyicilerimizden bizi takip etmelerini e, ve etkinliklerimizde görüşmeyi e, diliyorum. Evet bir kere daha siz zaten buraya konuk alıp biraz daha ayrıntılandırmış olacağız dersem Çünkü giderek somutlaşacak önümüzdeki günlerde. Ben teşekkür ediyorum bu sıcak günde bu zamanda geldiğiniz için stüdyomuza. Rica ederim ben de teşekkür gelsin. ederim. Sağ olun. Açıkşehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı